Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Çanakkale'den Ümit Alabay'ın kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Sayın Başbakan'ın yapmış olduğu Eylül'de 15 bin öğretmen alacağız açıklaması beni ve diğer öğretmen adayı arkadaşlarımı derinden etkilemiştir. 450 bin mezun öğretmen adayı var. 60 bin öğretmen açığı vardı. Üstüne darbe sonrası açığa alan öğretmenler eklenince bu açık 90 bine ulaşıyor. 15 bin atamayı çok az buluyor Eylül'de en az 30 bin öğretmenin atanmasını istiyoruz diyor Alabay ve Türkiye'nin bir türlü çözülmeyen öğretmen atamaları konusuna dikkat çekiyor. Öğretmen atamalarına başka bir noktadan dikkat çeken bir diğer kampanya ise Nurgül Kızılay'a ait. 2010 senesinde ben de dahil olmak üzere atanan öğretmenler 6 sene bu ülkenin evlatlarına öğretmenlik yaptı. Bir düzen kurduk, kimimiz aile kurdu, kimimiz ev aldı, araba aldı, borca girdi. Herkesin kendine göre masrafı var. Atanabilmek için harcadığımız emek var. Gece gündüz çalıştığımız süreç var. Çözüm yolu aranmalıdır. Sorulara verilen cevaplar ve netler araştırılsın. Gerekirse tek tek soruşturma yürütülsün. Tüm geçmiş yaşantısı arkadaş çevresi araştırılsın ama çözüm memuriyetten atmak olmamalı diye düşünüyorum. Sonuç olarak biz hakkıyla atanan öğretmenlerin hakkını koruyan yasal düzenleme yapılsın istiyoruz diyor Kızılay. Bir diğer atama sorunu da iktisadi ve idari bilimler mezunlarından sorunu ve talepleri daha iyi anlamak için Sakarya'dan Buse Yarıcı'ya kulak veriyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları formasyon alabiliyor. Devlet bu hakkı tanıyor. Ancak formasyonda ikinci öncelik yazıyor. Nedir ikinci öncelik? Muhasebe ve finansman öğretmenliği bölümünü bitiren bir kişi eğitim fakültesi mezunu olduğu için formasyon alırken, Birinci öncelik olarak alıyor ve atanıyor ancak bir işletme iktisadi maliye mezunu KPSS sınavından 90 puan alsa bile 75 puan olan eğitim fakültesine atıyor sistem. Haksızlık nerede mi? Matematik, tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı okuyan bir kişi bölüm mezunu olmasına rağmen formasyon aldığında eğitim fakültesiyle aynı şartlarda atanması yapılıyor ve birinci öncelik hakkına da sahip oluyorlar. Madem böyle bir hak tanınıyor o zaman bütün bölüm mezunları eşit şekilde öncelik tanınarak Ataması olursa adalet o zaman sağlanacaktır. Sonuçta iyi olan kişi kendini sınavda gösterecektir diyor yarıcı. Kampanyaya çeşitli illerden yüzlerce kişi imzalarıyla destek olmuş. Onlardan bazılarına kulak verelim. Bursa'dan Koray Tepeli diyor ki imzalıyorum çünkü aynı mağduriyete ben de sahip olacağım. Diğer bölümlerdeki gibi eşitlik istiyorum diyor. Bir diğer destekçi ise Gülşah Yılmaz. 31 yaşındayım ve evleneceğim. Hala atanamadım ve işsizim. Bu bir haksızlıktır. Kim yüksek puan alırsa o atansın hakkıyla kazanma olsun diyor kendisi. İzmir'den Fatma Tunç, OHAL kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesi öğrencilerinin durumuna dikkat çekiyor. Diyor ki kanun hükmünde kararname ile 23 Temmuz 2016 tarihinde öğrencileri olduğumuz Gediz Üniversitesi'nin de diğer 14 üniversite gibi kapatıldığı 29 Temmuz 2016 tarihinde de okulumuzun garantörü olan 9 Eylül Üniversitesi'ne değil de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne bağlandığı kamuoyuna duyuruldu. Eğitim kalitesi ve imkanlarına bakarak yurt dışında birçok üniversiteyle yok destekli bağlantıları olan hatta İzmir içerisindeki en büyük vakıf üniversitesi kampüsüne sahip olmasını da bize sunacağı diğer birçok güzel imkan gibi göz önünde bulundurarak tercih ettiğimiz Gediz Üniversitesi'nin kapatılmasından dolayı mağdur edilmeyeceğimize inanmış ve Gediz'in bize sunduğu imkanları ve eğitimi bize sunabilecek bir üniversiteye bağlanacağını ummuştuk. %100 veya %30 İngilizce olarak okuyor olduğumuz bölümlerimizi Katip Çelebi Üniversitesi'nde Türkçe olarak devam edeceğiz. Bu da gerek hazırlık okuluna ayırdığımız zaman çabanın gerekse ödediğimiz ücretlerin hiçe sayılmasına neden olacaktır. Hukuk fakültemiz 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlanmış durumda. Fakat endüstri mühendisliği, iç mimarlık başta olmak üzere diğer bazı fakültelerde bölümlerin Katip Çelebi Üniversitesi'nde bulunmaması ve bazı bölümlerin de yeni açılmış olması ve bu sebeple ders program içerik gibi detayların ortalama bir buçuk ay gibi bir sürede ne şekilde şekilleneceğinin endişesi asıl mağduriyetlerimizdendir Gediz Üniversitesi'nin. Burslu, yarı burslu, ücretli kontenjanlarına yerleştirilirken baz alınan sıralamalarımızın genel olarak yüksek olması 9 Eylül'ün 1982'de kurulmuş köklü bir üniversite olması ve bu köklülüğün getirisi olan oturmuş sistemi ve eğitim düzeyiyle Gediz'de alıyor olduğumuz eğitime daha denk olması okulumuzun İlk seçeneklerinden biri ve Gediz'in sunduğu imkanları karşılama ve mağduriyet oluşmasına neden olmayacağı hususunda inandığımız güvendiğimiz Garanter Okul. 9 Eylül Üniversitesi'nde değil de aklımızda hem 2010 yılında kurulmuş bir üniversite olmasından hem de Gediz'de var olan bazı bölümlerin olmayışı ve olan bazı bölümlerin de yeni açılmış olmasından dolayı Birçok endişe ve soru işareti oluşmasına neden olan Katip Çelebi Üniversitesi'ne bağlanıp ücret ödemeye devam edilecek olunması ve üstelik karşılığında hak ettiğimizi düşündüğümüz değerde bir diplomaya sahip olunmayacak olması... Tercih döneminde herhangi bir şahıs ya da oluşumun destekçiliğini yaparak yapmayı düşünerek değil de bize sunduğu eğitim imkanları ve kalitesini dikkate alarak yazdığımız Gediz Üniversitesi'nin kapatılmasının ardından bize vaat edildiği gibi hiçbir mağduriyet yaşamadan hak ettiğimizi düşünerek seçtiğimiz düzeyde bir eğitim alabileceğimiz bir üniversiteye. Şu anki durumumuzda bu üniversite 9 Eylül Üniversitesidir. Bağlanmayı talep ediyoruz diyor Tunç. Kampanya destek veren isimlerden biri olan Suat Eriz de şöyle demiş. İmzalıyorum çünkü eğitimde... Hatanın geriye dönük telafisi olmaz. Binlerce kişinin hayatı zedelenebilir. Bence hakkı olan kurumlara nakil işlemleri olmalı. Zaten mağdur olmuş öğrenci kitlesi kaybedilen ve hakkı olan eğitimi aynı ayarda almalı. Bu mağduriyetleri giderilmeli. Yani özetle altın işlensin diye bakkala verilmez diyor kendisi. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. Bilindiği üzere ülkede yaşanan başkanlık seçimleri gündemin ana maddesi. Gelenek olduğu üzere dönem dönem adaylar televizyonda karşılıklı tartışmalar yürütüyorlar. Diyoruz ki keşke bu ülkemizde de olabilse ancak bu tip tartışmalar artık maalesef gerçekleşmiyor. Ancak bir grup Amerikalı bundan bile memnun değil. Artık bu programların amacı hizmet etmediğini belirtmişler. Her geçen gün tartışma programlarının. Adayların vaatlerinden çok kişisel tartışmalara sahne olduğunu belirtiyor. Bu tartışmaların Amerikalı seçmenlerin oylarının karar vermesinde hiçbir etkisi olmadığını savunuyor. Bu nedenle söz konusu programların yeniden düzenlenip adayların özel hayatlarından çok vaatlerine eğilmesi isteniyor. Bu kampanyada dolayısıyla anlamlı ve içerikli bir tartışma programı istiyor. Bir başka kampanyada Amerika'da başkan adayı Trump'ın akli dengesinin bir psikiyatrist tarafından Tescillenmesini isteyen kampanya zannediyorum bu daha çok espri için yapılmış bir kampanya olmalı. Evet değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve Amerika'dan derlediğimiz birçok farklı talebi olan vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Hatta programımıza belki konuk bile olabilirsiniz bu sayede. Yarın yeni kampanyalarla buluşmak üzere diyoruz. Esen kalın.